Boş. Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Kanal İstanbul güzergahındaki ormanların orman vasfı kaldırılıyor. Ayrıca ihaleyi kazanan şirkete vergi muafiyetleri getirilmesi planlanıyor. Buna göre yapımında kullanılacak her türlü araç ÖTV, KDV ve gümrük vergisinden muaf olacak. Kanal İstanbul projesinin ve koruma kuşağı sınırlarının içerisinde kalan orman alanlarının orman vasfı kaldırılacak. Haber Türk'ün haberine göre mevcut ormanların yerine iki kat büyüklüğünde başka alanda orman alanı tescil edilecek. Proje yap-işlet-devret modeliyle gerçekleşecek. Su yolu bütün olarak ihale edilebileceği gibi kısımları ayrılarak da ihale edilebilecek. Ayrıca ihale yapılması durumunda tamamlanan kısımların kullanım bedelinin ödemeleri başlayacak. Ayrıca haberde yapımının 7 yıl sürmesi beklenen ve 10 yılda 181,5 milyar gelir getireceği hesaplanan projede kamunun elde edileceği tüm gelirlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulacak proje hesabında toplanacağı belirtildi. Bu gelirlerin kamunun üstlendiği ödemeler tamamlanıncaya kadar Kanal İstanbul geri ödemesinde kullanılacağı da paylaşılan bilgiler arasında. Yeni yapılan bir araştırma ile ilk kez Antarktika deniz tabanında metan sızıntısı keşfedildi. Araştırmacılar buna ek olarak bölgede sera gazını Atmosfere karışmadan kullanılan mikropların da bulunduğunu ancak sayılarının çok az olduğunu tespit etti. Yani buradan çıkan metan gazı doğrudan atmosfere karışıyor ve atmosferde sıcaklığı hapsederek iklim krizinin daha da derinleşmesine neden oluyor. Antarktika çevresindeki deniz tabanının altında büyük miktarda metan depolandığı düşünülüyor. İklim krizi okyanuslar ısınırken buradaki metan gazın da sızmaya başlıyor. Bilim insanları bu durumun çok endişe verici olduğunu söyledi. Guardian'da yer alan habere göre araştırmacılar hala bu yeni keşfedilen sızıntının kaynağını öğrenemedi. Çünkü bulunduğu Ross denizi henüz önemli ölçüde ısınmadı. Çalışmanın mikrobik tüketimi henüz dikkate almayan iklim modellerinin geliştirilmesi için de önem taşıdığı belirtiliyor. Oregon Devlet Üniversitesi'nde ve aynı zamanda araştırmanın öncüsü Andrew Thurber, çalışmamızın en önemli bulgusu metan tüketimindeki gecikme ve iyi haberler yok. Deniz tabanından şiddetli bir biçimde metan gazı sızarken mikropların bölgeye gelmesi 5 yıldan daha uzun süre sürdü dedi. Turbury yaptığı açıklamada metan döngüsü toplumun tümünün ilgilenmesi gereken bir durum. Ben bunu oldukça endişe verici olarak görüyorum ifadelerini kullandı. Nitekim metan gazı sızıntıları bu şekilde devam ederse iklim değişikliği zannedildiğimizden çok daha hızlı bir biçimde karşımıza çıkacak. Dünyanın acil olarak harekete geçmemesi halinde 2040 yılına kadar doğadaki plastiklerin sayısı 1,3 milyar tona ulaşacak. Leeds Üniversitesi'nden Doktor Kostas Welles'e göre bu sayılar her ne kadar şok edici olsa da bu gidişatı durdurmak mümkün. Welles bu gelecek 20 yıl içinde olacakları açıkça gösteren ilk tablo. Bu kadar büyük miktarı anlayabilmek güç ama şöyle düşünün Birleşik Krallığı 1,5 bir kez kaplamaya yetecek kadar plastik araştırmaya fon sağlayan Few Charitable Trust'dan Winnie Lau BBC'ye tüm bu olası çözümlerin sefer edilmesinin hayati önemde olduğunu söyledi. Eğer böyle yaparsak 2040'a kadar okyanusa giden plastiklerin sayısını %80 oranında düşürebiliriz dedi. Bu çalışma çoğunlukla göz ardı edilen bir gerçeği ortaya koyuyor. 2 milyar insanın yaşadığı Güney Yarımkürede yeterli geri dönüşüm olanakları yok. Bu nedenle pek çok insan atıklardan kurtulmak için Ya çöpe atıyor ya da yakıyor. Veris ayrıca 11 milyon atık toplayıcısının da insanların bunlar plastik atıklarının azaltılmasındaki küresel rollerine rağmen temel hak ve güvenlikten yoksun bir biçimde çalıştığına dikkat çekiyor. Aynen bizim İstanbul sokaklarında gördüğümüz arkalarında koca torbalarla çöpleri daha doğrusu geri dönüştürmek üzere plastikleri, metalleri, camları toplayan insanlar gibi bunlardan 11 milyon insan var. Ve ne yazık ki temel haklardan ve güvenlikten yoksun biçimde çalışıyorlar. Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı ülkenin ilk yüzer rüzgar enerjisi santral projesi için kamuoyu tartışma sürecinin başlatıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yayınlanan duyuruya göre 250 megawatt gücünde olacak proje Atlantik Okyanusu kıyılarında yer alacak. Konu hakkında açıklama yapan bakan Barbara Pompili hedeflerinin Avrupa'nın ilk yüzer ticari kıyı ötesi rüzgar enerjisi Projesini hayata geçirmek olduğunu söyledi. Yeni yapılan bir araştırma deniz canlılarının satıldığı marketlerde büyük rağbet gören turuncu imparator balığı, ahtapot, pembe kulak gibi türlerin nüfuslarında büyük azalış olduğunu ortaya koydu. Saygıda yer alan makaleye göre türün ilk örneği olan bu çalışma dünya çapında 1300'den fazla balık ve omurgasız popülasyonunu değerlendirdi. Çalışmanın başyazarı Maria Palomores Bu sömürülen deniz balıklarının ve omurgasızların dünyadaki tüm kıyı alanlarındaki popülasyonun biyokitlesinde uzun vadeli trendleri takip eden ilk çalışma oldu. Bu türler çoğunlukla çoğunlukla biyokitlelerinin avlanmada sürekli delik sağlayacak seviyelerinin altında olduğunu ve çünkü sürekli avlandıkları için nüfus sayılarını artıracak zamanı sahip olmadıklarını söyledi Pablo Mağarası. Sürdürülebilir adımlar derneği. Gerçekleştirdiği sorunlara çözümler buluşmalarında devam ediyor. Bu ay insana yakışır iş ve ekonomik büyüme var. 6 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 18'de sorunlara çözümler buluşmaları YouTube kanalında. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği